Alhamdulillah nedi, hedana lihada, vama kunnan hethani Allah, vama tevfiqiyu adh-ı sami la bil Allah. Yıqdjaat Ressulü Rabbina al-Hak, cüllü ala Ressulü A ve ala aleyhi ve sahibu ve sellem. A'udu billahi istemi'u al-alimi min ash-shaytani r-rajim. Rabbi a'udu bika mene mezzat-i şeyat-i şeyat-in. Ve a'udu ve leyalin ve şef'i vel vetri ve leyli azim azim Ve ve estağfurullah hii al-qiyum, husnunuzum hii al-qiyum, lillāhi mūj abdā, defaatunun şu iblaḥu lewallāhu, illā billāhi al-azīm. bir kişiyi daha döndürebilir miyiz? Onun gayretindeyiz. Bir kişiyi daha bu yola eli sünnete çevirebilir miyiz? Haramlardan döndürebilirsek biz onlara acırsak Allah da bize acır Celle Cela. İnsanlara acımak zorundayız. İnsanlar bilmiyorlar yani. Hiç duymamışlar ya. Yani. İnsanların bir şeyden haberi yok, siz zannediyorsunuz. Herkes böyle sohbet biliyor. Medrese tanıyor, hoca tanıyor, tanımıyor ya? Onun için yarın ahirette çok işler olacak, çok. Caminin yanından geçer, bir şeyden haberi yok. Ezan duyar, bir şeyden haberi yok. Mevla davet eder, bir şeyden haberi yok. Bayram geldi, bir şeyden haberi yok. Çok insanlar senin Araka gecesi ne demek bilmez. Bayram nedir bilmez. Ancak veri ona et löp löp löp yutar. Kurbanın manası nedir bilmez. Zikirleri, ibadetleri nedir bilmez. Yarın sabah teşrik tekbiri başlıyor. Vacip. Adam namaz kılmıyor ki teşrik tekbirini bilsin. Adama diyorsun ki teşrik tekbiri vacip ha sakın unutma. Adam zaten yatakta geçiriyor. Namaz kılmıyor ki teşrik tekbiri bilsin. Adamda farz yok ki vacibi söylüyorsun. Milletin çoğunda farz yok. Bazılarında iman da yok. ehl Sünnete de inanmıyor. Hiçbir şeye inanmıyor. Ahmetö'ye inanmıyor. Böyle bir toplumda yaşıyoruz. Çok cehalet var. Batıllar çan çan çan ötüyorlar. Hakkın sesi kısık çıkıyor. Allah'ım sesimizi açsın. Fatih. Amin. Gür eylesin. Amin. Her yere ulaşmayı nasip eylesin. Amin. İnsanların kalplerini çevirsin. Amin. Böyle bir ilgi alaka var. Bunu da inkar edemeyiz. Namazsız, abdestsiz, açık, saçık, solcu, alevi, ateist. Fark etmez. Her sınıf insanla bir ilgi alakada görüyoruz yani. Bu da iyi bir şey. İnsanların içinde bir e, sevgi var. E şimdi buna emek etmek lazım. Çoğu kere bu milletin hizmetini kendi nefsimin işine takdim ediyorum. Ve tercih ediyorum. Bak şu mübarek geceler. Benim yani canım ibadeti çok sever. Zikirden doymaz, delayel okuyayım. Yani ben zikre merak biriyim çocukluğumdan beri. Ve öyle alışmışım da fakat yani kendimi, kendi işlerim, işte faziletli amel, şunu kılalım, şunu tutalım, bu kadar vazife var. Fakat ümmete kalan meseleleri tercih ediyorum. Diyorum ki ben onlara acırırım, Allah bana acır. Şimdi kendime çalışırım. Bu sefer milletin işi geri kalır. Böyle hep cemaatle ilgili konuları öne alıyorum yani. O hizmetleri öne alıyorum. Allah şahit. Allah şahit ama buna da bir yandan da üzülüyorum diyorum. Yani ben geri kalıyorum ki benim huzurum zikirde. Ama feda diyoruz. Vaktimizi, şuyumuzu, buyumuzu. Neden? E işte terki kitap yetişecek, sohbet edilecek Oraya ulaş, buraya ulaş, ne yapalım? E yoksa millet, Allah'a muhafaza, reddiye yazmasan helak olacak. Cevap vermesen, sapıtacak. Ona inanacak, batıla inanacak, eğer çıkmak tehlikesi var. Dinden imandan da çıkmak tehlikesi var. Kader meselesine kadar hassas. Milletin takıldığı konular. Bunlara cevaplar arıyoruz, buluyoruz, bir şeyler... Allah'ım bereket, vakitlerimize bereketler efsane. Ömürlerimize bereketler efsane. Gecemizin bu hareket eylesin. Şimdi ben istiyorum bu gece işte benim hacet namazları neler yapmak var. Bin kere bir duası var. Bin kere ben, ben beş saatte okuyamam onu. Ama çok muazzam bir şey. Dergide yazdım onu. Çok da güzel bir hadis-i şerif. Bin kere okuzu onu Süb Sübhanallahüllezî فِي سَمَاِيَ هَرْشُهُ سُبْحَانَ اللّٰهِ لَذِي فِي لَعَضْهِ قَضَاهُ اُولَكُ Sonda var. Bin kere okusa لَا يَسَلُ اللّٰهَ عَجَدًا اِلَّا Allah-u Teala'dan ne isterse ancak akrabayla ilişkiyi kesmek istemeyecek Sıla-i Rahim'i bozmak istemeyecek bir de günah istemeyecek. Günah olmazsa istediği ne istiyorsun? İşte zengin olayım, çocuğum olsun, uşağım olsun Efendim, oğlu olmayanlar uşak ister. On nasıl takmış kafaya? Böyle insanlar var. Ultrasonda yine kız çıkmış. Onda bir kızı var. Adam ya ya hocam ne var? Allah bunu değiştirme kadir mi? <gülüyor> Tabii kadir. Senin ultrasonun belki yanlış gösterdi. E tamam da muvaref adam. Allah'ın rızasını kazanmak var cennetin. Ya hayırlı olsun milletin hiç çocuğu yok. Tutturmuş erkek. Ya uykusu kaçmış. Bana diyor ki ne yapayım? Ne yap? Arafı gecesi bu duayı oku bin kere. Hadi bakalım. Hadi bakalım bin kere oku bakalım. Ne istersen olacak. Erkek çocuk istemek günah değil. Günah değilse Sor. Günah olmayacak. Sılâh-ı Rahim Acayip olunca acayip gün sonunda yazdım kaynağında verdim. hadis şeriftir yani. Bu geceye mahsur. Senede bir daha yok. E şimdi ben canım onu istiyor. Benim ne dertlerim var. Ne dertlerim var ama adamlar çağırdı şimdi. Orada birkaç kişi belki bir şey duyar. Orayı tercih etti. Halbuki böyle bir gece bir daha bir sene yok. Ben nerede bulacağım bir daha? Hem de Arafa Gecesi Cuma'ya çatmaz ki sene. Ben şimdi ne kadar üzülüyorum ama ne yapalım? Ümmete bir şey duyurmak meselesi var onun için. buradan ne anladınız şimdi? Yani şunu anlamıyor musunuz ki, ya hocam sen git orada vaazını yap, ben senin yerine yapayım bu bin taneyi. Senin niyetine diyen bir tane baba çıkmaz. O da diyor ki şimdi ben bin tane kaç saat yapacağım da onu niye sana vereyim? Yani sen de haklısın, ben de bir şey yapayım. Ama ben sizi tercih etmeye devam edeceğim. Ya, şimdi <gülüyor> senede beş gece ibadetle ihya dene cennet kesin vacip oldu bunda şüphe yok ya bu beş geceden gün gece ben ne yaptım ne yaptım dört buçuna kadar kitap çalıştım gecenin dört buçuna kadar hoca vardı yanımda çalıştık ondan sonra da bir şeyler kıldım ettim işte Az ne kadar kaldıysa ihya oldu bu gece de ihya'dır. İlim meclisindeyiz. Yasayı cemaatle kıldık. Elhamdülillah. Sabah da cemaatle kılarım inşallah. Siz de mutlaka akılın sabah. Hem de cuma sabahıdır namazlarına neftal. Efendim. Vakti saati. Burada da secdeler oluyor. Cuma sabahı cemaatle kılıyor. Burası açık. yarı sabah da. Bütün gece ibadette ihya yazılır. Bu beş geceden birisi de bu gecedir Bir dün geceydi, biri bu gece, biri de yarın, yarın geceyi sorma, sorma İblimacı hadisine geçer. Ben hayal ile değil, değil. İki bayram gecesini ibadle geçirse. Biri geçti, biri de yarın. Lem yamutkal bu İnsan öyle bir telaşa kapılır. Acılar yaşam görünür, melekler görünür. Ahiretten pencere perde açılır. Adam can havline düşer. Panikler. Yani hafız-ı olsa Allah demeyi unutur ha. Öyle tehlikeli bir şey var önümüzde. İşte söz veriyor iki bayram gecesini. İbadetle hiyase kalpler öldüğü gün onun kalbi ölmeyecek. Nurlar sönünce onun nuru sönmeyecek. İmanla öleceğine garanti var. Aman bayram geceleri aman. Yarın da öyle bir gece. Şimdi ben kısa kısa Hadis-i Şeriflerden rivayetler diyeyim Efendim Yarınki gün tabi günlerin efendisi, mübarek gece gecelerin efendisi evet Camir radıyallahu anh rivayet ediliyor. Hadis-i Şerif'te ne buyurdu? Yev-i Mu'arafete Efdalu <gülüyor> eyyâ dünya Dünya günlerinin Dünya günlerinin en faziletlisi hangi gün? Arafa günü. Bir de yarın cumaya çattı. Hacılarda 70 açtan fazla kaptı. Hacı ekber oldu bu sene. Ya haçca ekber ol. Ama biz de ortak olabiliriz. Oturduğumuz yerden. Ama oturduğumuz yerden ama zikirle. Boş oturanlara yok. Onu da söyleyeceğim size ne yapacağınızı yarın. İkinden sonra oturursun, kıbleye doğru dönersin, dua alanda söyleyeceğim. aynı 70 hacca bedel hacce ekberdesin. Yapar mısınız? <gülüyor> Belli olmazsın işin. <şimdi. gülüyor> Yine de ben söylerim. İmam Nevevi Hazretleri buyuruyor ki, Rahimallah Şafii müçtehitlerindendir. E, diyor ki bir adam, sakın böyle şeyleri adet etmeyin ha. Karısının talağını şeye bağlasa, talik yapsa. Dese ki dünyanın günlerinin en fazla illetisinde boş ol. Sakın demeyin böyle şeyler. Delimsiniz nedensiz ya. Ama dese, fıkha göre bu adam karısı ne gün boş olur? Dediği gün olmaz, o gün olmaz, o gün olmaz. arafe günü gelince boş olur. Çünkü dünyanın en iftahl günü arife günü. Yarınki gündür. Evet, rivayetler çok. Şimdi, enes ibn al kurd ya Allah ne rivayet ediyor? On günlerin her birinde gecelerinde bu gecede da, tabi e, on gecelerden dokuzuncu değil Allah'ımızın yemin ettiği ve leyanı aşırı on geceler yine özel yemin ettiği ve şef'i ve levettiri çifte teke yemin olsun buyurduğunda tek gece dokuzuncu gece. Yarın tek gün dokuzuncu gün özel yeminlere mazhar olmuş mübarek günler. On günlerin her birinde ameller kaç kat katlanır fazilet bakımından. Sadakası, zekatı kaç kat katlanır? Bin kat katlanır. Ama arafe günü olursa yani yarınki günde ne kadar katlanır? Gece de başladı şimdi. Geceyle gün birbirine halifedir. On bin kat katlanır. On bin kat. Her iş on bin kat. E, bu paraya teallük etse gözleriniz fal taşı gibi ya. Ferkat radıyallahu anh tabiinden olacak. Bu maalesef zatlar buyuruyor ki Sema'nın kapıları yani gökteki kabul kapılar her gece 3 kere açılır. Allah Allah. Yani o anda dua rastlatan mutlaka kabul ol. Cuma gecesi olursa hangi gece? Geçim. Bu gece. 7 kere açılır. Her hafta ha. Arefe gecesi olursa 9 kere açılır. E zaten 3'te denk getiremedin. Hadi burada 7 Cuma'dan kazadın. Dokuz da Arafa'dan. Dokuz yediden on altı. Bu gece kaç kere açılıyor? Bak. Hem Arafa gecesine çattı. Hem Cuma gecesine çattı. Gök kapıları kaç defa açılıyor? Bunlardan birine denk gelen abad oldu iki cihanda. Duası kabul oldu. E devamlı duada olacağım ki denk getiresin değil mi? Yatakta neyi denk getirirsin? Bilmem. gel evet, bir şeyi denk getirebilirim. Karavanaya giren de çok oldu. Onun için secde ede de ol. Secde de ol. Şimdi efendim Hadis-i Şerifler Tarih bin Ubeydullah Radıyallahu Teala'dan rivayet ediyor. Resulullah buyuruyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem: şeytan yûmen fi asghar ulad harûlâ, karûlâ, khayfû minhu fî yûm Arefe. Fe mâ zâke illâ ra'a min tenezzül rahmeti ve 'an Şeytan Arafe gününde görüldüğü kadar Arafa gününde olduğundan daha küçük, daha hor, daha hakir ve daha sinirli hiçbir günde olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüyor. en çok Arafe gününde. Neden? Allahü Teala'nın çok rahmetlerin yağdığını görür, bir bir de çok büyük günahları affettiğini görür, onun için çatlar. Yarınki günden daha sinirli hiçbir gün olmayacak. Arafat'ın o etrafındaki dağlardadır. Baş iblisi söylüyoruz. İbrahim aleyhisselam karşısına çıkan. Baş iblis yarın Arafat'ın etrafındaki dağlarda bütün ordularıyla mevzilenir bakar. Öyle seyreder, öyle seyreder. Sonunda Arafat Vakfesinden millet temizlenince nasıl öfke, nasıl sinir kafasına taşı, kayayı ne busa saçar. Kafası da kırılmıyor ki kurtulsan. Saçıyor da saçıyor kafasında. Her sene bir şey yok. Yine kaldık belaya bulmak. Ya, Ancak Bedir gününde sin çok sinirliydi. Bedir günü bir kere oldu. Ondan sonra her sene araba günü çok hor ve hakir olur. Küçülür küçülür rezil olur. Dediler ya Resulallah Bedir günü ne gördü? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir günü Cibril'i gördü. Cibril melekleri safa diziyordu harbe katılmak için. Ebu Cehil'in gebereceğini anladı. Çok üzüldü. Kebrahi Aleyhisselam gelince Ebu Cehil mi kalır? İşte ondan çok üzüldü. Ama yarınki günde çok çatlayacak inşallah. Evet. Abdullah ibn-i Amr radıyallahu teâlâ nüvâdan rivâdet ediyor hadis-i şerifte. İnnallâh azze ve celle leyubâi melâketen ve aşiyete arafe ve el arafe Arafe gününün ikinci vakti, vakfeye durulacak vakittir. Mekke ile bizim saat aramızda biraz farklar olmakla beraber efendim şimdi bizim de güneş batması yediye kadar düştü. Yakındır yani ikindi mahalli. İkindiden sonra Arafat ile Allah Teala meleklerine karşı iftihar eder. E kul unzurû ile abadiyete unî. Şurfen gubra. Ey meleklerim bakın, bakın kullarıma toz duman içinde, kirpas içinde, ihramda Biraz da ihrama önce girerlerse hadcik kırandan falan. Çoğu da ihrama önce giriyor. Yıkanamıyor, sabun kullanamıyor. Vesair. Tıraş olamaz. Tırnak kesemez. O vaziyette bana gelmişler. Ben şimdi bunlar nasıl affetmem Mevla buyurur. Ve meleklere gösteriyor. Arafattakileri. eşini şimdi biz Arafatta değilsek bakalım burada ne yapmamız gerekiyor. Biz de onlarla ortak olacak amellere teşebbüs edeceğiz. İnşallahurrahman. Mübarek insan tarafından rıziyallah taala rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hacda veda hacında bir kere keraat yaptı. Arafat gününde o zaman da cuma gününe çatmıştı. Değil mi? Araf, Arafat Arafat vakfı. Ya ayu'n-nas ey bütün insanlar <gülüyor> inna'llaha tatavalla aleykum fi hadal-yom faghfara lekum illel-tabiat. Allah Teala bugün size çok tecellide bulundu, lütufta bulundu. Bugün sizi bütün ne günahınız varsa affetti. Ancak aranızdaki kul haklarını bıraktı. Ve vebe musuyekum li muhsinekum Kötüleriniz varsa Arafat'ta, hacılarda da kötüler yok mu? O adam burada ne çanaklar kırmış, ne sütler dökmüş. Şimdi karım bine Arafat'ta. Eş kötüler de var. Kötülerinizi iyilerinize bağışladın. Ve hatta muhsinekum maser. İyilerinize de ne istiyorlarsa verdin. Bugün böyle bir gündür. Bu her sene için konuşuyor. Kendi bulunduğu gün için değil. Fedfe'u bismillah. Hadi Allah'ın ismiyle vakfe bitti. Müzdelife'ye inelim buyurdu. Ve yola koyuldular. Yarınki gece Arafat'tan dönüş. Müzdelife'ye iniş var yarın. Felem ve aqan bütyemem. Geldiler Müzdelife'ye. Akşam, bayram akşam. Yarın gece. Buyurdu Allah kad ghafara salihikum ve şefaa salihikum fi salihikum Bu mübarek gecede bayram gecesi Allah senin iyilerinizi affetti iyilerinizi kötülerinize şefaat etti ve şefaatlerini kabul etti ve kötü bir şey kötü kimse kalmadı hepsini affet Yunzilul mağfira mağfiretini affını indiriyor fe te'umm önce müzdelifedekleri kaplıyor yarın gece yarın Arafat'ta Arafat'takileri kaplıyor ثُمَّ يُفَرُقُ الْمَغْذِرَةَ fil ardi, sonra yeryüzündeki ne kadar iman eden varsa hepsine mağfireti yayıyor biz de yeryüzünde değil miyiz? bize de gelecek mi? geliyor dağıtıyor yeryüzünde sadece Arafat'ta değil فَتَقَوْا peki bu mağfiret kimin üstüne düşecek? yani bu afu mağfiret kime nasip olacak yarın? Yarın, bu gece, yarın, bir de en mühimi yarınki gece, bayram gecesi... ...Küllü Taib'in tevbe eden herkese vakı olacak. Kim yarın istiğfar eder? O kurtarıcı istiğfarlar benim, kitap. Hasan-ı Basri'den rivayet Allah O kurtarıcı istiğfarlar kurtul, kurtarmamış bırakmaz. Tevbe edin, edin. Arapça bilmiyorum, dua bilmiyorum. Ya Rabbi affed, estağfirullah, estağfirullah, Hakikaten pişman ol. Bir daha günahlar yapmamaya azmet. Her tövbe edene vak olacak. Ama bir kayıt koymuş oraya. Mimmen hafızal isâne v'edû. Elini harama tutmaktan koruması şart. Dilini de haram söylemekten koruması şart. Başka ad-ı şerifte de gözünü de katıyor. Kulağını da katıyor. Yani Zaten her zaman duramıyorsun. Bari arafe gününde yarın harama bakma. Bak bir günlük söylüyor musun? iki gün, sabret bir gün, bir gece. Bir gün, bir gece sabret, hadi bakalım. Harama bakma. Kulağınla haram, gıybet, dedikodu, iftira, mali ayağın, dinleme. Ondan sonra elini namerem kadınlara tutma, milletin malını da gasp etme falan, elinle hırsızlık bir şey de yapma. Ondan sonra... Bu şartla elini ve dilini, en beteri de dil, dır dır dır konuşma, gıybet çıkar dedikodu iftira ağzından çok çıkar, yalan konuşma tehlikesi var, mübalağa da yalana girer çok abartmalarımız var, dilini korusun, elini korusun, bir de tövbe etsin, Arafat'taki, Müzdelife'deki, geceki, vakfedeki, Müzdelife'nin ki karşı oluyor, bu vakfelerde yayılan oraya inen mağfireti dünyaya yayacak Allah. Celle Celaluhu size de inecek. Ve iblis ve cülhudu ala cibali arafat. İblis bütün ordularını toplamış, Arafat dağlarını kuşatmışlar. O Arafat'ta çok dağlar var etrafta. Arafat'taki vakfeyi bulan dağ değil. Oradaki diğer dağları kaplamışlar. Yan zorun <gülüyor> Allah aslaullah Allah kullara ne muamele yapacak onu seyrediyor mesela onları öyle seviniyor ki bayram ediyor onun için Allah dua ederken Allah'ın dostları ne diyorlar ya Rabbi şimdi beni affetmezsen iblis sevinecek Resulullah üzülecek sen beni affet sevgilini sevindir düşmanını üz salli ala selam ya Rabbi düşmanı düşmanı sevindirme ya Habibin sevgilini üzme ya Rabbi Âmin. bizim günahlarımız sana zarar veremez ya Rabbi de sana kar etmez yavrum. Lütfet, keremet bağışla bizi yavrum. Amin. Bârek gece hürmetini affet bizi ya Rabbi. Amin. Allahumme amin ya Rabbe'l Sonra durum ne oldu? Bekler bekler. Yarın ikinden sonra akşama yakın mağfiret iner. Şeytan her şeyi seyrediyor canlı yayında ya. Mağfiret inince dafe'e de denezet mağfur da'a junudu ve junudu Kendisi de orduları da Ağlamalar, sızlamalar desen cenaze çıkmış. Ölmek de ölmüyorlar ki. Kıyamete kadar da yaşıyorlar. Ama cenazeden beter ağlıyorlar. Niye ki? Millet af oldu diye. Ya böyle bir düşmanımız var. Sonra baş iblisin başına toplanıyorlar. Ne oldu durum? Ne olacak diyor ya. Bütün çabalarımız boşa gitti. Ben ne kadar uğraştım bunlara bu günahları işletene kadar. Ben ne mesailer sarf ettim? Bir sene. Adam 50 senelik günahıyla gelmiş Atça. Ya. Öyle adam var 80 senelik kaşar, tulum çıkarıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak? Bir anda ne oldu? el bu ma lehu Hac geçmişini makas gibi keste attı. Ne yapacak iblis? Hadi bir senelik emeği de değil. Ha bu adama diyor 80 senedir yatırım yapıyorum diyor. Bu da benden çıktı diyor. Bu da cennetli tarafına gitti diyor. Ya. Sonra mağfiret geldi. Onları kapladı. Vay halimize ağlayalım dövünelim diyor. Hepsi birden inliyorlar, ağlıyorlar. Allah onları daimletsin helal etsin. Amin. Amin. Evet. İbni Abbas'ın adıyla Resulullah buyurdu Sallallahu Aleyhi Vesek'e bu de neden bu Ahmet Müamber kaynağı? Onu da tam söylemeyeyim. Kim olduğunu da söylemeyeyim. Sahvedendir radıyallahu Başımın tacı, gönlümün ilacı. Tırnağına kurban olurum ama... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, de aynı ata binmiş Arafat'ta. Fakat kadınlar madınlar sarmış, Efendimizin devesinden atırağını sağa sola bakıyorum bari İnsan mı? Neşer mi? Peygamber mi? Değil. Değilse ma masum, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de genç de yakışıklı da çok. Yüzünü böyle çeviriyor. O bu taraftan bakıyor. Böyle çeviriyor. O bu taraftan bakıyor. Efendim saz yine de bastonun kafasına indirmiyor. kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. O da onun en yakınlarından çok merak ettiniz. Ya söyleme zor bulursunuz. Zor. Neyse Dedi ki evladım... Ona ama o neye sebep oldu? Bize bu müjdenin... ...gelmesine sebep oldu. Yavrum evladım... ...hâzâ yevmûn... ...inne haza yevmûn... Neredeler? Arafattalar, vakfedeler, Arafa günündeler. Şüphesiz bu öyle bir gündür ki... ...bütün ümmete kalsın bu işte şimdi. ...men melke fî <gülüyor> seb'avv... ...vesarvul ...kulağına... ...gözüne diline sahip olsa tek gün tek tertemiz affoldu. Yarınki gün. inşallah biraz mat mı çekeceksiniz? Ne yapacaksınız? Durmuyor gözleriniz sizin. Beni sanki duruyor. Fırıldak. Allah'ın bize gözümüze sahip olmayı ihsan edin. Amin. Şimdi gel hele gel hele. i̇bn Ömer başka rivayet. Resulullah buyurdu. Sallallahu teala, aleyhi ve sellem cuma gecesinde siz salavat okuyun. Allahu salli alayhi ala ve La yabqa Şimdi bak. Hepten şartsız, şurtsuz bir şey okuyorum sana şimdi. Bir kimse kalmaz ki Yevme arafete Arefa gününde fi kalbimiz iman kalbinde zerre kadar iman bulunuyorsa Zerre kadar iman, başka da şart söylemedi. Bu hadis şeride Abdülhümmayit büyük muhatic, müsnedinde rivat ediyor. Arabe gününde kalbinde zerre kadar iman taşıyan kimse kalmaz, illa uffir mutlaka af olmuş çıkar. E, i̇manımız zerre kadar demek, çoğunu inkar ediyor da bir şeye inanıyor demek değil zerre kadar demek ameli çok noksan nuru zerre kadar demek. Yoksa iman bölünür mü? Allah'a inandım meleklere inanmadım. Zerre kadar olur mu? Allah'a inandım kadere inanmadım. o Birini inkar hepsini inkar. Zerre kadar ne demek? Nuru zayıf. Ameli eksik, nuru zayıf. Ama zerre kadar bile iman nuru taşısa mutlaka az olacak. İnşallah. Peki şimdi gelelim. Tabii daha da büyük meseleler var. Abbas ibn-i Mirdas te'ala. Anlatıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafe günü de bütün ümmetini manfredet için, rahmet için dua etti. O kadar dua etti, o kadar dua etti. Allah azze ve celle icabet etti. En kat fealtu ve gafartu li ümmetke illa men zalime ba'dun Yaptım senin dediklerini. Sevgilim ne diyorsan yaptım. Ümmetini bağışladım. Birbirine zulmedenler kaldı buyurunca Ya Rabbi birbirine haksızlık etmeyen mi var? O zaman hepsi kaldı. Af olmamış. Kulakları kalırsa hepsi kaldı. Ya Rabbi sen kadirsin. Zulme uğramış adama o uğradığından daha hayırlısını ahirette de dünyada da verirsin. O zalimi de o kişiyi ona hakkını helal ettirerek affedebilirsin. Böylece onu da kurtarırız. Diye dua etti. Hiç kimseyi bırakmak istiyor mu cehenneme? İstemiyor. Ama arafe günü vakfesi bitti. Bu duaya cevap gelmedi. Gelmeyince üzgün. Müzdelife'ye indi. Sabah Vakfı oldu. Müzdelife sabahı vakfe duasını yaptı, yine ümmetine dua, dua, dua. Müzdelife sabahı ne demek? Bayram sabahı demek. Karanlıkta, sabah namazını ilk vaktinde kılarlar. Orada dua var. Yalnız Arafat'tan inerken üzgün idi. Ve suratı mübarek, yüzü, cemali yani e de dertliydi. Ve sahabe-i kiram da bunu anlamaya çalıştılar, anlayamadılar. Çünkü neden? Kul halkları kalınca, dışarıda, buradan çok ümmet yanacak, diye üzülüyordu. Ne zamanki Müzdelife'ye indi, duasını bitirdi, tebessüm etti. Tebessüm edince sahabeden bazıları dediler, ''Ya Resulallah bu saatte hiç gülünecek saat değil, tam dua saati, vakfet saati sen boşuna gülmesin. bir şey oldu.'' Resulallah buyurdu, sen, ''Allah senin gülmeni daim etsin.'' dediler, ''Gülmeni eksik etmesin.'' dediler, buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem tebessümtü min adu billahi iblis hayin alim enna allaha subhanahu wa taala qad istecabe li fi ummati wa ghafara lil zalimi ahwa yad'u bi siburi wal bayli wa yahithu turaba ala rasi fi tebessumhu mimma yasna uzuhu wali sherif ahmed ibn ham belki müstedisimle serinde e, makbul olmayan muhtemer olmayan hiçbir hadis rivayet etmediğinizi garantilemiş Müsnedinde bir hadis varsa asla uydurma olamaz. Hadi şerife bak. Ben Allah'ın düşmanı iblisin durumuna güldüm. İblis bırakmıyor. Neden? Arafatta kulakları kaldı ya o diyor ki bana yine dolu adam kaldı. Geldik müddelifeye yine dua ettim. Mevla buyurdu ki senin ümmetinden her kim birine haksızlık eder de o ona helal etmezse hakkını fakat o ondan helallaşmak isteyecek. Paraysa geri verecek. Malsa geri verecek. ırzına hakaret, iftira sövmekse helallık isteyecek. Anladın Fakat bu adam da inat etti helal etmiyorum ahirete bırak. Bu adam da tövbe etti. Ben ettim böyle bir iş ama e döndüm şimdi Allah'a. Bu adam da hakkını helal etmiyor. Ben ile cehenneme mi gireceğim? Böyle durumda olursa Mevla buyurdu ki ben o hak sahibini kendi tarafından razı edeceği ve ona haksızlık eden, tevbe etmiş, helallık istemiş ama adam ölmüş, adamı bulamamış veya adamı bulmuş, adam inat etmiş A, efendim helal etmiyor veya para katlanmış kaç kata, o zaman on liraymış şimdi o, o para değeri olmuş şu kadar altın Bu sefer bu adam fakir olmuş, bu adam bunu ödeyemiyor ama tevbe etmiş, bu gibi durumlar var çok ama sen ben gideyim Arafat'a müzdelifiye her sene bir sene bütün milleti soyayım. Öyle bir şey var mı? Allah belanı verir seni. senin. Biz bundan bahsetmiyorum. Ama çok kulaklı olanlar var. Adam ölmüş. Benim bile ölmüş adamlar var şimdi. Bazı şeyler olsa helallık isteyeceğim adamdan. Adam öldü şimdi. Ne yapabilirim yani mesela? Bunlara kapı kapandı mı? Hayır kapı açık. Mevla'ya tam tövbe dersin. Maddi meselelerse varislerini bulup veresin. Varislerini de kaybettiysen ara ara bulamadıysan sevabını ona bağışlamak üzere o maddi imkanı kendinden çıkarıp fakirlere verip o zata o kişiye kayboldu adresini kaybettin ve adam öldü falan falan. Varislerini bulamadın veresin. Ama bende param yok, ben de fakirim. Şimdi o hakkı diyemem. O zaman Allah'tan celleceğim. Af isteyeceksin. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne bulurdu? Ya Rabbi sen kadirsin ki hak sahibine alacağından, adamdan alacağın kaç lira? Ya alacağın kadar konuş derler. Kaç lira alacağını? Bu adam benden işte bir milyar şey Tamam şimdi bu bir milyar kaç ton altın, kaç kilo altın etti? O zaman alıyordu üç kilo altın. E şimdi almayabilir. Ama o zamanki altından değeri hesap ederim. E üç kilo altın nasıl verecek bu adam buna? Yok. Mevla ona yarın ahirette, diyecek bu kulumu affediyor musun hakkını helal ediyor musun Etmiyorum çünkü sevaplarından çok alması lazım orada da para geçmez Mevlade ona bir köşkler saraylar gösterir onları görünce bakar ağzı sulanır suları akar Tek ki ya Rabbi ne var bu acaba hangi peygamberindir Mevla buyurun yok senin de olabilir ne <gülüyor> hangi peygamberin bana nerede ya bana nasıl olabilir e şu adam affet Hakkını helal et, vereyim sana orayı. Öyle bir köşkleri, sarayları görünce. Şimdi diyor ki, ben buna ebedi affetmem. Ben bunu mahşerde şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Dünyada gözüne kestiremiyor ya. Ahirette mizanda görürsün. Şudur budur. Ama öbür adam da tevbe ettiyse, sen de inat ettiysen, Mevla da sana o köşkleri, sarayları gösterirse, ama öte yandan ne var? Bazı öyle inat adamlar var. Bana ne köşk saray? Ben bundan intikamımı alacağım diyor. Ama başka bir mesele var. O da nedir? Cehennem gürlüyor oradan. Şimdi cennete girmesen belki çadır kurup parkta yatarsın hesap ediyorsun ama şimdi köşkü sarayı bıraktık, Huri'den Gülman'dan vazgeçtik. Ateşte nasıl yatacağım? Ateşte gürleyince yarabbi ben düşünüyorum bu köşk iyiymiş. <Gülüyor> Helal edersin. Müzderife duası kabul oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Yine kimi kurtarmaya uğraştı? Orada o bunları koparmasa... ...kıyamette mahşerde bunlar nasıl kopacaktı? Kim kurtulabilir kurtulabilirdi ahirette? Samimi söylüyorum... ...adamı bir gıybet ettin diye adam seni... ...sabaha kadar teheccüd kısan ömrün boyu... ...hakkımı alm almadan der... ...cennete sokmaz adam seni. Kim mahşerde cennete direkt gidebilir? Kim cehennemi görmeden gidebilir? Kim azabı görmeden gidebilir? Herkeste birbirinin hakkı var. Sallallahu aleyhi ve selleme, ne kadar borçluyuz sana ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar borçluyuz sana, ne kadar minnettar sana. Bütün salavatlar sana. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Habibül Mahbub şafil ve müferricil kurub ve alâ Allah'ın ilminin kuşattıkları kadar salatü selam olsun. Salli ala selam. Sahbî ve sellem. Şimdi müjde çok mu? Arafat, Arafa gecesi. He o zaman. Şimdi gel bakalım. Kainat efendisi buyurunca ki Arafa günü zerre kadar imanı olan nerede olursa olsun. Yani mutlaka af olur deyince sahabeden orada olanlar ne anladılar? Vakfede olanlar anladılar. O zaman sahabeden biri bu mübarek kimdir onu da baksak belki buluruz şeyhlerde ama Allah ondan razı olsun. Radıyallahu ne demek? Allah ondan razı olsun. Kabri nur olsun. Çok yüksek dereceler ihsan olsun. Çünkü ne müjde ya. Bak sormasa o kadar 114 bin sahabe var. Arafat'ta o gün. Veda açında. O kadar kalabalık var. Bir tanesi kalktı. Dedik ki Ya bu sorular ne kadar önemli. Dedik ya Resulallah sadece burada Arafat'ta olanlara mı bu? Hani gözüne kulağına sahip olan işte zerre kadar imanı olan müjdeler. Bu Arafat'ta olanlara mı? Diye sordu. Yoksa bütün insanlar Müslümanlar buraya dahil midir? Zaten o zaman da ne kadar Müslüman var hemen hemen hepsi orada da ama kıyamete kadar geçerli bu cevap ne buyurdu La hayır sade buradakilere olur mu bütün müslümanlar neredeyseler oraya bu cevaplar gider ya onun için gecemiz mübarek olsun Abi. minada arafatta değilsek de biz de burada seccadelerdeyiz mescitlerdeyiz türbelerdeyiz ziyaretlerdeyiz Değil mi? Evet, Elhamdülillah. Evet, evet. Ama aman kardeşim hele ki ondan sonraki bayram gecesi bu bayram gecesi nasip oldu bu kulakları dahil. Ama tabii evet. helallık alma şartlarını söyledim. Evet. Ve hep buu Allah rivayet ediyor. Rabb ve teala Musa aleyhisselama buyurdu ki Nurkal meken yünübu ve du'uni fil aşri. Ey Musa ümmetine emret ki 10 günlerde gecelerde ...bana yönelsinler... ...bana dua etsinler... ...beni çok zikretsinler... ...feydâkânelihumul âşerû felli hurûcuhu ile yâgfirlihum... ...onuncu günü hesabetsinler 10 ...onuncu gün oldu mu... ...bana çıksınlar gelsinler... ...yani... ...bayram namazına gelsinler... ...ben de onları... ...affedeyim... ...ne istiyorlarsa vereyim... ...Musa Aleyhisselam yalnız... ...Yahudiler sonra... ...o günün hesabını ne yaptılar kaybettiler. Şaşırtlar. Takvimlerini bozdular. Hristiyanlar bozdular. Hangi hesap doğru kaldı? Zülikce'nin 10. günü olarak Musa Aleyhisselam'a emredilen o gündü. Ama şimdi Yahudiler o günün faziletini biliyorlar mı şu anda? Niye? Zaten imanları yok. O ayrı bir şey. Ama kitapları tarif edildiği için bütün hesapları şaştı. Onun için de buyuruyor. Yahudiler sonra çok aradılar ama hala o günü faziletini yani kurban bayramı Allah'ın en büyük günü, kurban bayram gününü artık onlara göre hiçbir kutsallığı olan bir gün değil. Onlar o hesabı şaşırdılar. Ama Allah Teala Araplara bunu nasip etti. Sonra Araplardan İslam hepimize ulaştı geldi. Allah'ım kıyamete kadar bu doğru hesabı zürriyetlerimizde daim eylesin. Amin. Çünkü şaşarsa hesap perişan olursun. Günün kaçar, gecen belli olmaz, Ramazan hangi ay, Cuma hangi gün bu kadar faziletler bu aylara günlere bağlamış Mevla vazifeleri. Değil mi? Kurban bayramı günü belli. Ondan başka gün kurban kessen vacip kurban oluyor mu? Olmaz işte. Onun için şey çok önemli. Vakit saat çok önemli. Şimdi işte bayram gecesini ibadetleri ya. Burada e, vazifeler derginin dergisi dergi değildir. Bir kitap da değildir, birkaç kitaba fedeldir. Her sayısı ayrı ayrıdır. Söylüyorum. Ona göre emek edin, ona göre faydalanın. Şimdi bayram gecesinde ve sabahında yapılacak vazifeler. Bunu hepsini okuyamam, ben birkaç teşvik yapacağım. Sayfa 12'de bir namaz kılmak ve diğer ibadetlerle ihya. Bunlar ustaki deliller. Ondan sonra ikinci madde nasu tevbesiyle tevbe etmek şartı. Söz, Allah'ımız söz veriyor affedeceğini. Ama tevbeyi nasıl üzere? Tevbe ve istifar. Bu kurtarıcı istiğfarlar size bu konuda yeterli olabilir. Üçüncü madde de güneşin batışından itibaren yani yarın gecede. Tabii biz yarın sabahta teştiktek tekbirlerine namazla başlayacağız inşallah. ...Rabbim bir vakti unutmaktan muhafaza Amin. O da cemaat da kılmazsan unutma tehlikesi var. Cemaat takılmakta zaten icap ediyor. Erkekler için... ...ondan sonra tekbir getirmek müsaaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor... ...zeyyinü ve ayyâdekum ...bayramlarınızı tekbirle... ...süsleyiniz, zinetlendiriniz. Enes vodiyallahu ile ...zeyyinü'l-i'deyn... ...iki bayramı sezzin edin... ...bittehlil ve takdis ve tehmit ve tekbir... Yani la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, allahu ekber. E, bu tesbihlerle bayram günlerin meşgul oluruz. Mesela bundan dolayı e, bir hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu da derginin sonlarında 91. sayfede dediler. Her kim bayram günü, men kâle subhanallahü bi'amdiyev vel aîd, 300 kere Sübhanallahî ve bihamdî, bayram günü, yani cumartesi, 300 kere kolay, Sübhanallahî ve hamdi dese, ve De aleyen vaatim bütün Müslümanların ölmüşlerine Adem aleyhisselam'dan bugüne hediye etse, dehele fî El elfunûr, Adem aleyhisselam'dan bugüne kadar, sadece bizim şeriat değil, bütün Müslümanların, Adem aleyhisselam da Müslümandı, bütün Müslüman ölmüşlerinin kabrine bin tane nur girer. Her mezara bin nur. E bana ne bundan? Şimdi o bu herif şeyci ya, bencil. Diyor ki bana ne bundan? Ve hecailullahi zikkat bize amat Sen de ölünce senin mezarına bin tane nurla gireceksin. Niye? Her bayram. Her bayramda şart değil yani. Bir bayramda bile yapsan yeter. Tesbihle... Sübhanallahü ve hamd ile bayramlarınızı tezgin edin. Enes radıyallahu anh'tan gelen rivadette buyurur sallallahu aleyhi ve sellem iki bayramdan her birinde La ilahe illallah ve huddehu la şerike la levul mülkü ve levul yuhyi ve yumit ve vahayyullâha emut bihedi'il hayr ve alâ kimşen kadîm. Bu biraz uzun. şey de var çünkü. Yuhyi ve ümiti de var, ve vahayyullâha emutu de var, bihedi'il hayr'i de var. Kaç yüz kere? Dört yüz kere derse. Ne var? Ne var? 400 tane huri var. Lazımsa değse fark etmez beni alakadar etiyorsun. Ve kendime atefe 400 rakabe. Bu herkesi alakadar etsin. 400 köle azat etmiş sevabı var. 400 köle azat ne demek biliyor musun? Bir köle azadından sen cehennemden azat oluyorsun. Hesabını doğru yap. 400 kere beraat alıyorsun. 400 kere beraat alıyorsun. Ne var? Ve kelelallahu bi melaketi ve Kıyamet. Kıyamet günü olduğu zaman diriliyorsun. Allah Teala melekleri görevlendirmiş. Kulun mahşerden cennete geliyor. Şehirlerini bina edin, ağaçlarını dikin. Melekler nasıl yapar işleri? Oho sizin gibi trafik tıkanır, kamyon gelmedi, beton dökemedi, aracın şeyi bozuldu. Bir anda İstanbul kalk etmiş. Kaç İstanbul kadar her yer altın. Şehirleri bina edecek melekler. Ağaçlar, ne ağaçlar. Dünyada öyle bir ağaç var mı? Dünyada bir ağaç var mı gölgesinde atlı koşan 100 sene, bazı rivayetler 500 sene gidiyor da gölge bitmiyor. Var mı öyle ağaç? Ağaçları dikecekler. Bayram günü tespihlere zikre devam edin. Bu da derginin 91. sayısında bulursunuz. Ondan sonra 4. madde Bunlar okuyacak mısınız? Okuyun. Gusül abdese alınması, koku sürülmesi, şunlar, bunlar. İşte efendim bayram sabahı beşinci maddede bayram sabahında işte yenmemesi, kurbanın ciğerinden yani kurban etinin beklenmesi vesaire. Ondan sonra camiye nasıl gidecek? 8 madde burada. On tane madde var. Rabbim okumanızı nasip eylesin. Amin. Derginin on başladı, on beşinci sayfede İnşallah Rabbim amel etmeye muvaffak eyleye. Amin. Ondan sonra kurban keseceksiniz inşallah. Allah Teala kabulek kariyle eylesin. Men rabbenne Maddi imkanı olup da, yani nisab, nisaba malik olup da fıkha göre kurban isalesinde o bilgiler yazar. Kurban kesmeyen bizim camilerimize yaklaşmasın. Tehlike var Onçun kurban Hanefi mezhebine göre nedir? Macitler. Ve illaki belli hayvanlardan olur. Değil mi? Koyundur, keçidir. Sığırdır, devedir. Bunlardan olur. Tavuktan, mavuktan adam ayakkabıdan olur dedi ya. Ayakkabıyı ne yapacağız? Salataya mı doğrayacağız? <gülüyor> Neyse. Kurban önemli vazifemiz kurban bayramı günü Allah'a takarrub ve manen yakınlaşmak vesilesi olarak kan akıtmaktan daha faziletli bir şey kan akıtmak derken ışıkçileri demedik ha zındıkları Allah kahre eylesin Amin. biz Allah için tekbirlerle o mübarek hayvanda ne olacak ahirette eşi dedi o ineğe acıyorsun İnek de sana acıyor inek dedi ki sen diyor tam montofon cinsisin diyor yani he? Da var mısın? nesin diyor İnek de sana diyor neden? inek cennetlik oluyor öbür inek cennetlik olacak mı? he? kurbanda kesilmeyip de kasaba giden inek kasaba giden inek toprak olacak Allah kurbanı olan inek senden benden hala olacak biz çünkü baya bir sıkıntı çekeceğiz acaba acaba, ineğin acabası da yok Sorgusu, sual yok ahirette seni nereye taşıyacak cennete. Allahu buha Kurbanlarınızı büyük tutun. Ne kadar büyük alırsanız o kadar iyi. Çünkü sıratta onlara bineceksin. Mübarek, yedi ise sene kalmışsın. Elektrik trr tr titriyor kemiklerini sayıyor. Nasıl taşıyacak seni? Yapma böyle biraz. Paraya acıma ya. Canına acı be. Sırat'tan nasıl geçeceksin? hadis şerif. Evet, bu hususta hadis-i kerimede de var. Eee feytide var ve sert tefsirler de var. Meryem suresinde Estağfirullah. Yevme nahşurul muttakine ila'r Rahmani vefda. Mahşer günü takva sahiplerini Rahman'ın huzuruna binekli heyetler halinde sevk edeceğiz. Binekli ves demek Arapçada binekli heyet. Peki bu binekli heyetin manası nedir? Hazreti Ali Keramullahucü buat okurdu sonra derdi ki onların binekleri kurbanlarıdır. Onlar yaratıkların mistini görmediği bir takım develerle cennete götürülecekler. O develerin o yani kurbanlıkların çulları altından yularları zebercettendir. Zebercet acayip bir şey. Yeşil taş. Çok kıymetli dünyada değil altın gibi ama çok kıymetli bir taş. Allah'ın de çok. Cennette çok var zebercet. Evet. Şimdi işte kurbanda neyi seçeceğin, hayvanların en güzelini, ensemizini, en büyülmüş tahap... İşte ...Allah neyi seviyor, hasıretimizin bineği olacaklarına dair birçok hadis-i şerif var. Ondan sonra kurbanınıza vekalet verip de bırakmayın. Kendiniz de başına gidin. Bu da nedir? Sünnettir. Ne buyurdu Fatıma annemize? ''Kûmî feşhedî ulduhiyetekî ey Fatıma.'' ''Kalk gel benimle, kurbanını keseceğiz, senin de kurbanın var.'' şahit ol seyret kadınlar da seyretsinler kurbanın başına gitsin niçin fe innehu yuqfaru leke leki evvelu katratin taqturu min dami mahfura ten kulli dam ilk kanı yere düştüğü anda her günahına bir mağfiret gelecek İlk kanı yere düştüğü anda 13'ün Ebu Zehil Kudri radıyallahu anh, sordum ki ya nebi Allah ey Allah peygamber bu senin ehlibeytine Fatıma'ya söylüyorsun bu senin ehli beytine mi has bir müjdedir? Tabi onlar bütün hayırlara ve faziletlere layıktırlar. Ama bize de ne, var mı bundan bir şey? Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Hada ala al Muhammedin khassaten vel müslimine ahmeten bu kurbanının kanı yere düşünce bütün günahlara mağfiret müjdesi benim ehli beytime özeldir. Sonra da bütün insanlara geneldir. Onlara da var. Önce benim ehl sonra bütün insanlara aynı müjde var. Onun için seyretme, efendim gidilsin, başlarında beklensin. Bizzat kesebiliyorsa adam, kendi kesmesi de sünnettir. Ama ben hayatta kesemedim hiçbir şey. Çünkü beceriksizim. Ve onu uğraşayım derken hayvana eziyet veririm. Onun için bir de elimi melimi de kesebilirim acemi kasaplıktan, hayvana eziyet vermekten daha korkarım hani. Onun için ben kesemiyorum. Ama bazı becerenler var, bizim Efendimiz seni keserdi mübarek. He, o becerirdi mübarek. O her şeyi becerir. Be bana be beceriksizsin derdi bana zaten. He. Sensin, toy ne kasap olur ne köy derdi bana. E, onun için e, beceremeyen girmesin o şey. Seyresin tek tekbire devam etsin. ...kasaplarda inşallah bir Müslüman olur... ...namaz abdesti olur... ...namazsız kasabında kestiği... ...Müslümansa yine kestiği yenmez demiyorum ama... ...namazsız adama da yani... ...kurbana el sürdürmemek lazım... ...el sürdürmemek lazım... ...çok tehlikeli... ...hepten... Bu, ...böyle sıkıntıya giren varsa... ...kendi de kesmeyi beceremiyorsa... ...onun elinden kendi tutsun o zaman... ...bıçağın üzerinden... ...kolundan böyle tutsun... O namazla abdestlidir, kendine niyet etsin. Madem öyle. Çünkü bu namazsızlık işi hiç kitapta yerini bulamıyorum. Bir kitapta yerini bulsam ki kurtarır diye, bulamıyorum. Beş vakti terk edenin hiçbir yerde yeri yok. Ne kurbanda ne bayramda ya. Yani. Allah muhafaza ya Rabbi. Bu beş vakit namaz. Ayşar radıyallahu anh'da rivayet. buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Dahu ve Bihâ <gülüyor> nefsâ, kurban kesin gönlünüzü hoş edin çıkan paralara da masraf oldu şu oldu bu oldu diye sakın üzülmeyin fe inne leysemin muslimin yuwajjihu dıhıyyatahu ila'l kıble hangi müslüman kurbanını kesmek üzere kıbleye çevirirse illaka ne demuha ve fursuha ve sufuha kanı da gübresi de fışkısı da dışkısı da yünleri de muhtaratin fi mizaniyemül ...kıyamet günü hepsi mizanında ağır sevaplar olarak hazırdır. Mizanında ağır sevap. Mizanda kadar makbule geçecektim? Enfigu galilen <gülüyor> tü'ceru kethîrâ... ...az para verip kurban kesiyorsunuz. Ne olacak altı yüz lira, yedi yüz lira? Ama ne kadar sevap alıyorsunuz? İnnet demeydâhu gâfî fi fî hatta ...hattâ üvehfehu yevmel kıyamet. ...o kan Allah için akıtılan... ...yere düştüğü an... Allah'ın emanetine ve korumasına girmiştir. Kıyamet günü sahibine ödeyene kadar o kanın karşılığını alacağı Allah katında mahfuzdur. Ve saklanmıştır. Hiç zayi olma ihtimali var mı? Yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Davud aleyhisselam dedik ya Rabbi bu ahir zaman ümmeti ahir zaman ümmeti eski kitaplarda var. Davud aleyhisselam da meraklanmış. Dedi ki maf ilahi maf sevabım en vahha Min Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zaman ümmetinden Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerinden kurban kesenin sevabı ne kadar olacak diye. Peygamberler çok meraklı bu işlere. Onların sevabı ne kadar? Onların şu namazı ne alıyorlar? Hep Musa aleyhisselam da biliyorsunuz çok meraklı bu işlere. Yani ümmetlerini tabii zengin ahirete çıkartmak istiyorlar. Ama bizden daha zengin ahirete hiç ümmet çıkamaz. Cennet ehlinin tamamı 120 saf. 80 safı tek bu ümmet. 40 safı 124 bin peygamber ve sahabesi. 80, saf. 40 saf. 80 saf bizim ümmet. Bugün bu saflarda yerini alanlar o gün o saflarda yer bulacaklar. İnşallah. Mevla buyurdu ki: "Ey Davud, sevabı en uza da بكل شعرة من عشر حسنات. Her kılına 10 sevap." Koyunun her kılına Koyun Geçineş fotoğraf. Her kılına on günah Ve yumhânü aşru seyyâ Silinecek Ve ufûlü aşru derecal On derecesi yükseltilecek Her kılbaşı On derece Gördün mü? Ya adam dün elli milyona satıyor Elli bin liraya satıyordu şey Tosunu Bir ton 850 yüz 750 kilo mu ne? 750 kilo Yeah. az para değil ama işte sevabı da çok ama adam, alan adam inşallah ihlaslı olsun e, ya Rabbi karnı yarıldığı zaman sevabı nedir hani karnını açıyoruz Mevla vurdu sevabı Allah onu mezardan onun da toprağın karnını açacak Allah onu mezardan çıkaracak açlık çektirmeyecek susuzluk mahşerde çektirmeyecek mahşerde en büyük sıkıntı susuzluk ve kıyamet gününde hiçbir dehşet yok kurbanın hürmetine Allah Allah. Ya Davut, etinin her parçasına deve gibi cennet kuşları var. Her bir parça etine cennette koca develer kadar kuşlar. Allah Allah. Evet, ne var? Başındaki her, tü her tüye, bir bakayım, her paçası, hayvanın paçaları var. Her paçasına cennette bir köş. Başındaki ertüye, özellikle başındaki ertüye, hurilerden bir cariye. Ey Davud, ya Davud, ya. Bilmez misin ki kurbanlıklar cennette merkeptirler? Kulları cennete taşıyacak binektirler. Ve nezdaha ya Bilmez misin ki kurbanlıklar bütün günahları sildirirler ve tedvül belaya, belaları kaldırırlar o aileden. Çoluktan çocuktan belayı... ...kurban kesmekle savuştururlar. Nurbiddahâ Nasıl ki İshak aleyhisselam kesilmekten kurtul. Nasıl İsmail aleyhisselam kurbanla kesilmekten kurtul. Nasıl ki Efendimiz'in babası Abdullah kesilmekten kurtul. Fidyesiyle. Kurbanlık da müminin cehennemden fidyesidir. Ve kurtuluşudur. Allah'ım Celle Celaluhu. Hepimize... Makbul ameller nasip. Amin. Mesele kabul olsun. Amin. Gösterişten uzak olsun. Amin. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? ''Ela innel udhiyyeye yetuncî sahibem şerri dünya Kurbanlık, sahibini dünyanın şerrinden, ahiretin azabından kurtarır. Yine bir hadis-i şerifte varide olmuştur. Her kim kurbanını Allah için keserse, kabrinden çıkınca onu mezarının başında bulacak. Ve o senden evvel dirilmiş. O senden evvel dirilmiş. Sen kalktın şehitlikten, Edirne kapıda kalktın ayağa, baktın kurbanlık başında. Tüyleri, başının tüyleri altından. Gözleri Yakup'tan. Boynuzları altından. Diyecek sen kimsin? Senden daha güzel bir şey görmedim ya. Sen beni dünyada kurban ettin ya. Şimdi benim sırtıma bin. Öylece binecek, gömle yer arasında, bir de uçuyor. Şimdiki kurbanlar zor yürüyor. <gülüyor> uçuyor. Arşın gölgesine onu alıp götürecek. Çok sağlam iş yapmak lazım. İhlas lazım. Tekbirleri güzel almak lazım. Mübarek geceleri günleri ihya etmek lazım. Tevbe istiğfarı güzel yapmak lazım. Neden? Bazı kötülükler sevapları iptal etmesinler. Ahirette bu kadar mükafatı zayi ettirmesinler. Onun için mutlaka Yolda kalmak lazım. Yoldan çıkmamak lazım. Bu kadar iş yaptık, kas nedir? Kurban kesiyoruz. Ama bunların hepsinin zayi olma ihtimalde şimdi adam dese ki Mustafa İslamoğlu'nun vaazına katılsa, alın yazısı yoktur dese bütün kurbanları gitti. Tabii çünkü Amentü'den bir madde gitti. Şimdi Mustafa İslamoğlu gibi adam adam dinliyor hoca diye. Bu kadar da dinleyeni vardır belki de. Ne kurbanı kalır. Ondan sonra daha ileri gitmeyeyim. Ne namazı kalır ne abdesti kalır. Kainatı Efendisi'nin Ebu Davud hadisi'nde cenaze o ölseler cenazelerini kılmayın diyor. Kaderi inkar edenleri. Durum bu. E ben şimdi bu tehlikeye nasıl dikkat çekmeyeyim? Yazık değil mi bu milletin namazına, orucuna, kurbanına? Zayi oluyor millet ya. Bu hocaları dinlerken helal oluyor milletin itikadı. Onun bize bizi sünneti üzere yolda kalmaya çalışıyoruz. Bu yolda tutmaya çalışacağız. Biz açırsak Allah da bize açırsak. Celleşhanû Celleciha. Şimdi efendim. Ey, on gecenin her birinde kılınacak mühim namaz. Arafa gecesi kılınırsa yani bu gece kılınırsa muhteşemin muhteşemi. Bu mübarek namaz. Özellikle tarif ediliyor. Yalnız yarın ki günde çok namazlar var. Allah'ım inşallah nasip etsin. Hz. Hüseyin'den rivayet edilen namaz 72. sayfede. Bu mübarek namazın tarifine bakın. Efendim 10 gecelerden birinde diyor. Yalnız özellikle ileride gördüm ki özellikle araf'e gecesinde bu namazı kılarsa tüm müjdelere nail olur. Namazı kesin kabul olur. Yani bu gece kılarsa. Bu namaz kaç vekat? Efendim tarifine tam bakmadım ama 4 vekattır. Her rekatta bir Fatiha, bir felak, bir nas, üç kere ihlas, sonra ayet-el sıraya edin. İleri geri gibi görürsünüz ama hadis-i şerife uymak durumundayız. Sıraya edin, sonra namaz bitiyor, ellerini kaldırıyor, tesbih var. Sübhanez-i ve i Vel kudret üç satır. Muazzam tesbih, Abdülkadir Geylani bunu almış. Kattesallâh sirruh. Yetmiş ikinci sayfededir, mübarek namaz. Zıkıldığı zaman siz hemen diyorsunuz ki müjdelerini söyle. Müjdelerini söyle. Efendim ne isterse mutlaka verilir. Ya hacet namazıymış ben bu gece kılacağım Allah'ın izniyle. Söz inşallah kılacağım. He? Bu ben nerede bulacağım bir daha? Gecenin çünkü üçte biri geçince sonuçta ikisini de kılarsın. Namazı on gecenin her birinde kılarsan Firdevs-i yerleştirir. Ama arafe gecesi de kılsa ne istiyorsa verecek... Firdevs'i hala eşitir, yerleştirecek, ne kadar günah varsa silecek, geçmiş günahları sildi, yeniden amel işlemeye başla diye ona nida edilecek. Yalnız ertesi günde oruca niyet ederse, yani yarın da oruca, ben mazurum, insülü vurdum çünkü ben Ramazan'da da tutamayacak kadar hastayım. Ama siz orucadan bu namazı kıldıysanız, oruca da niyet edersiniz. allah Teala buyuruyor ki, Ey benim meleklerim, sizi şahit tutuyorum ki ben bu kulumu bağışladım, dikkat! Kabe'me, hacca gidenlere ortak ettim. Buldunuz mu şimdi ortak olmanı yolunu? 70 haccı buldunuz mu şimdi, haccı ekber? Bu gece bu namazı kılıyorsunuz, yalnız te te tesbihleri Arapçadır. Arapça okuyamıyorsan namazın dışındadır bitince. Tercümesi manası yazılıdır, 72 ikinci sahibede var. Derginin 72 iki insan, başka kitabımda yok bu sayfededir, bu mübarek namaz çok önemlidir ben bu kulumu bağışladım hat yapanlara ortak ettim melekler o kişinin namazı ve dua sayesinde Allah'ın bu kuluna verdiği nimetlerden dolayı çok sevinirler melekler bile sevinirler öyle büyük kazanç var ee, bu mübarek gecenin namazlarından ondan sonra Arafa Günü namazları yarın burada 73. sayfede tarifler var. Ama öyle bir mübarek namaz var. Öğlenle ikindi arası dört dekattır. Her rekatta kulüvallah elli kere. Bu Ama bu da zor bir şey değil. Değil zor bir şey. Bir milyon hasene. Kur'an'daki her harfe karşı cennette bir derece. Kur'an'da kaç harf var? He? Çok. Yazıyor yani Delal'in şeyinde. Her derece arası beş yüz senelik mesafe. Kur'an'daki her harfe bir derece, iki derece arası cennette 500 senelik. Sen bütün cennetin fezasını kapladın ya. Şu namaza bak ya. Her harfe 70 hizmetçi, her hizmetçiyle 70 bin sofra inciden, yakuttan, her sofrada 70 bin çeşit kuş etleri. Efendim, Allah Allah Allah. Ne efendim tatlar, ne lezzetler, ne kuşlar efendim. Neler geliyor? Yarın ağrı kabrine konduğu zaman Kur'an'daki her harfe karşı kabrinde nur veriliyor. Kabrinde en büyük mesele nasıl ki şimdi canlı yayından Mekke'de tavafı seyrediyor, kabrinde mahşere çıkana kadar Kabe'nin etrafındaki tavafı aynen seyredecek. Mahşere kadar seyrettirecek. Bu namazı kılan yarın öğleyle yer Cennetin kapıları açılıyor. O, o mükafatı görünce Rabb'e gümüş sağa. Kabre konduğu zaman herkes perişan. Bu da diyor ki ya Rabbi bir an evvel kıyameti kopat da kavuşayım diyor. Ha bir başkaları ne diyor? Ya Rabbi buradaki azaba yine dayanırıp hiç cehenneme girmeyin kopartma kıyameti diyor. Bu adam ne kadar harit? Yarınki günün namazı, namazı, namazı. Yine burada başka namazlar da var. Kurban bayram gecesi namazı. Ne zaman o? Yarın gece, 74'te hepsini anlatamam. Kurban bayram günü namazları. Hocam ben ne oluyoruz? Namaz, namaz, namaz alnımız secdede mıhlandı ya. Ya ne adamsın ya. Böyle gün gece bulamazsın. Allah'ın yemin ettiği on geceler değil. On günü, on günü bitiyor işte. Bayram birinci günü, onuncu gün. Bitiyor. Daha yok. Bir sene daha. Ondan sonra efendim, bayram namazdan evine dönünce, kurbanı kestikten sonra iki rekat, efendim azleri illa da onu. Kurban kestikten sonra elini ve liğin neysece kan bulaştıysa tabi öbür türlü şart değil. E, o duaları var. Kurban kesen hangi duaları yapacak vesaire vesaire. Şimdi yarınki gün orucu Ebû Kâsede radıyallahu anh'a rivayet hadis-i şerif çok sahih. Müslim'de geçiyor. Savmiyun Arefe, Arefe gününü orucu yukeffiru senel Geçen sene Arefe'ye kadar geri sıfırlıyor bir öndeki sene, bir dahaki sene Arafa'ya kadar da daha yapılmamış günahlara da kefaret hazır geliyor. Bu hadis sahih. Bu nizanı da yaptım bir kitabımda ama şimdi burada görmüyorum o yüzden. Yani ya günahlar vaki olsa bile af olmuş olarak vaki oluyor ya da onu tevbeye muvaffak ediyor, tevbesini kabul etmeyi garantiliyor. Birçok şerh gelmiştir bu hadis-i Evet efendim, Arafa günde tutana, o gün oruç tutanlar kadar, o gün oluşturtmayan tutmayan Müslümanlar kadar sevap yazılır. Arafa gün tutanlar, 70 bin melek mahşere kadar onu teşhir eder kabrinden. Mizandan sırata kadar, sırattan cennete kadar 70 bin melek. Her adımında yeni bir müjde. Cennete gidene kadar kabrinden melekler kuşatmış. E bu adam da korkar mı mahşerde ya? En büyük tehlikede korkar mı da? Arafa gün orucu. Evet. Cennetten, inciden, yakuttan, zebercetten, altından, gümüşten. Köşkler var ya Ayşe. Kimedir ya Resulallah? Liman Sami'ye ve Arafa ya Ayşe. Arafa günü oruç tutanlar için. Ey Ayşe, Arafa günü sabaha oruca niyet etse. Yani bu sabah Allah Teala ona 30 hayır kapısı açar. 30 şer kapısını ondan kilitler. Bütün belalarınız defolacak inşallah. i̇nşallah. Ve orucu açarken suyu içer içmez. İstegber olu kullu fi cism bedendeki bütün damarları sinir uçlarına kadar istiğfara gelir ya Rabbi bu kulunu affet diye. Yani. Onun için evet, evet evet evet. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a derdi ki Arafa gününden çok oruçlu geçirmeyi sevdiğim hiçbir gün yoktur. Hadis-i şerifte buyurdu ki Arafa günü oruç tutana İsa aleyhisselamın sevaplarının bir ihsan edilir. Evet Arafa günü. Ni'mel yevmiyum ve Arafa. Ne güzeldir Arafat günü. Yom hayrın ve bereket. Hayır günü, bereket günü. Yom rahmeti <gülüyor> ve mağfiret. Allah'ın rahmet ve mağfiret günü. O gün oruç tutan kişiyi Allah 70 sene cehennemden uzak eder. Arafat vakfesinde bulunanların sevabından hissedar eder. E gidemedin ha işte bir de bu. Buradan da sana geldi mi müjde. Şimdi müjdeler çok, vakitler bitti. Arafa gecesinin duaları o bin kere okunacak. 80. 80. sayfada hadis 81. sayfada Subhanallahi rahmetu, Bu bin kere. Ben çok zor Ben yavaş okurum siz hızlı bir bakıyorum bitmiş neyse okuyabilirsiniz Allah ne isteseniz verin. bu hadis-i şerif çok önemlidir i̇bn Ebi Şeybe'de buldum yani hadis çok sahip evet. ondan sonra arefe gününün zikir ve duaları 81. sayfede Allah rızası okuyun bak vaktim kalmadı Allah yok. yazdık size ya teşrik tekbirlerinin mahiyetleri günahları döktükleri ondan sonra arefe gününün duaları yarın ikindiden sonra özellikle ikindi yıkıldıktan sonra arefe duaları İnşallah o 5 zikri de yapın. Sonra burada zikirlen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dua ederdi? Ne isterdi? Ne buyururdu Allah'a sallen. Arafe günü olduğu zaman Allah rahmetini yayar. O günden fazla cehennemden kimse az azat olduğu bir gün olmaz. Arafe gününde dünya ve ahiret dileklerinden kim bir dileğini isterse Allah onun yerine getirecektir. Yarınki gün hem de cuma. Hem de ikinden sonra ne var? Cumadaki gizli saat meselesi var. Bir an vurur çakar, o her Cuma'da var. E bir de Arafa'ya Cuma, bir de 70 hacca bedel bir, bir, bir aydayız ya. Senenin haçındayız, Arafesindeyiz ya. Böyle bir daha nerede bulacaksın Cuma'ya denk gelenin Ben size söylüyorum. Arafa günü dualarının en hayırlısı, benim ve benden önceki peygamberlerin dualarının ve zikirlenen en hayırlısı, La ilahe illallahü ahdehu la şerike leh. Lehu'l mülkü <gülüyor> ve lehu'l hamdü ve alâ şeyin bu hadis sahiptir ve çok da kısadır. Bundan çok okursanız inşallah. Efendimiz sallallahu nelerden sığındı? Ha şimdi bir dua. Bu duayı söyledim size. 83. üçüncü sayfede. Kıbleye dönüyorsun. Arafa vakfesinde olanlara ittiba niyetiyle. Yüz kere la ilahe illallah ettevüle. Seksen sonu. Yüz kere. Sonra yüz kere gulullahat Başta ucu besmele, aralarda besmele. Sonra yüz kere Allah'ım salli ala Muhammed ve ala, ala Muhammed kema salli İbrahim, ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneki hamidun mecid ve aleyna mahum. Bize de salavat ver. Bunu Efendi Hazretleriyle Arafat'ta yapardık hep. Bunu kim yaparsa bu da Abdülkadir Geylan'ın 84. sayfede devam ediyor. O bazı zikirler ilave etmiş. Bazı benim gibiler ben zaman eram. Onları da yapsam isterim. Ama siz yukarıdayla bir amel etseniz bu dediğimle hacılara ortaksınız, Arafat'ta bulunan ortaksınız. Allah Teala bu zikirleri yapan için buyurur. Bu kulun benim beytime yöneldi. Tekbir etti, telbiye etti, tesbih etti, hamd etti, tehlil etti. En sevdiğim sureyi okudu. Rasulüme salavat etti. Sizi şahit tutuyorum. Amellerini kabul ettim. Ecrini üzerime vacip ettim. Günahlarını mağfiret ettim. ...kimleri affetmemi istiyorsa ona bağışladım şefaat etti. 83'ün sonunda başlıyor hadis... ...kaynağını koydum Beyhakî şu ül İman'dan... ...muteber bir muhattistir İman Beyhakî... ...kaynağını koyduk. Abdülkadir Geylani'de ...bir iki ilave var. Yani bir İhlas'tan önce Avuz'u şartı koymuş... ...bir İnnallâhü Vessemî Ulaalîm üç kere kısa bir şeyler... ...yalnız bir bile koymuş... Bir yüz kerelik ilavesi o. Ama siz o beşinci madde onu yapamasanız bile üstteki beyhekıya hadisini amel etseniz. Yüz kere la ilahe tevla şerikeli. Yalnız orada kaydı var. 83'ün sonuna bakın. Hangi şifrede müjde varsa o müjdeye ulaşmak için o hadistekini aynen uygulamak lazım. Orada yuhiy ve kaydı varsa o müjde ona bağlıdır. Eksik etmeyin. Hangi maddedeyse o müjde o müjdeye erişmek o maddeyi yapacak tamamsınız inşallah ondan sonra Hızır her sene nerede buluşur Mekke'de Arafat Vakfı Müzdelib'e bayram sabahı birbirini eder. ne dualar okurlar ne tesbihler onlar yazılmış 85 86'da ondan sonra Hz. Ali Efendimizin Arafa günü duası muazzam geniş rızık cinlerden kurtulma ne dua 86'nın sonunda Ondan sonra i̇bn Ömer Hazretlerinin bir duası. Ne acayip bir dua. 87'de. Arapçası, Türkçesi. Ondan sonra Arefe Günü sonra 10. madde. 87. sayfa ne yazdım biliyor musun? 1.5 sayfalık dua. Başlıyorsun. Allahu Ekber Allahu Ekber diyerek Lebbeke Allahümme'lerden gidiyorsun. 87. yarım sayfa. 88'in tamamı Arapça. Bu vakfe dualarıdır. Sen de buradan onlara ortak olmak istiyorsan sen de bu dualar hepsi Muhammed Mustafa'dan geldi sallallahu aleyhi ve sellem ama manası 89'da ve 90'da bir manalara bakın hizaya gelin, neler isteniyor neler isteniyor. O arada da Cuma'nın bir saatinde ikindi akşam arası denk geldiği anda zaten hacıların Arafat Bakmesine denk geldi. Zaten Cuma'daki gizli saati aramaya bile lüzum yok. Niçin yok? Zaten Arafenin tamamı kabul saati. Arafe gününün tamamı kabul günü. Allah Teala nail ve mazhar eylesin. Amin. Amin. Amin. Buyurun eşhedü la illallah La illallah. Fi kulli ve Amin نعود <Gülüyor> بك <t giver> Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyin ummi alhabibil alil kadri alazimil jahi ala alihi ve sahbihi salatu ve selamu aleyk ya عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما صفونا والسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين.